Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdi ve ala ve ala alihi ve ve bi aleyhi ve alihi ve işer al ömür ha ve külle muhtesetim bidah ve külle bidâtin dalale ve külle dalâletin masahibe ha fi nahr ve bi sene del muttasil ila nabi sallallahu aleyhi ve selleme ennu kâl inn al abde idal laane şeyen saadeti laânetu ile semâi feturla feturlaku evva bü dûneha. Sûme tefettül ile arzı fetulaku evlabuha dunha summa ta'khuzu yemina wa shimalan fe idaelem tecid masahan racaat ileledi e, lu'ine fe in kana lidalike ehlen ve illa racaat ila ka'ilha sadaka rasulullah bi kal elke ma kal aziz sevgili Değerli Kardeşlerim, allah Teala Hazretleri cümlenizi sevdiği kullardan eylesin. Dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerinin emsalsiz değerdeki mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, o hazineden bir avuç okuyup, anlamak, dinlemek, anlatmak üzere toplanıyoruz. Rabbimiz bizi rızasına vasıl kullarından eylesin, rahmetine erdirilsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, cennette de Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bu hadisi şerifleri okumaya başlamadan önce Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine bizden hediye olsun diye ve onun aline, ashabına, etbaına, ahbabına, ihvanına, hülefasına, veresi bir nebi olan Evliyaullah, Allah i Kamilînimizin, sadatı ı Turukku ruhlarına, ta Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza sair sahabeden Şeyhimiz Kutbul Aktab ve Kavfül Vâsılîn, Muhammed Said Kotkuybni İbrahimet i İbrahim ve Hazretlerine kadar Zamanımıza kadar gelmiş, geçmiş cümle müşid-i kamillerimizin, pirlerimizin, evliyaullah büyüklerimizin, silsilemize mensup meşayihimizin ruhlarına, bu hadisi yazan Gümüşhaneli Ahmet Siyahettin Efendimizin ruhuna, kendisinden feyze aldığımız Mehmet Said Kotku Efendimizin ruhuna, bu hadisleri rivayet eden ravilerin, alimlerin ruhlarına, bu beddeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, şu camiyi bina eden İskender Paşa'nın ve tamir eden diğer hayır sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelmiş olan siz sevgili, değerli, mübarek kardeşlerimin de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına bizlerden hediye olsun. Allah onların ruhlarını şade eylesin, kabirlerini cennet bahçesi kılsın, makamlarını yücelsin diye biz de Allah'ın sevdiği kullar olalım Ömrümüzü rızası yolunda geçirelim. Huzuruna yüzak anına açık varalım. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye bir Fatiha, on bir İhlas Şerif okuyalım. O geçmişlerimize gönderelim. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz Hadis-i Şerif, Ramuzül ül Ahadis kitabımızın, tekkemizin hadis kitabı olan Ramuzül ül Ahadis'in 103. sayfasının 12. 10, 12. hadisidir. Onu ve devamını okuyacağız bu hafta. Okuduğumuz birinci bu hadis-i şerif, Ebu Derda radıyallahu anh tarafından rivayet olunmuş. Ebu Davud'da, İbni Hibban'da ve başka kaynaklarda var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada lanet etmek konusunda bilgi veriyor bize. Biliyorsunuz lanet, beddua demektir. Birisinin aleyhinde, kötü bir şeyi temenni etmek. Allah kahretsin. boynu devretsin. Gözü önüne aksın. Canı çıksın. Efendim, çeşit çeşit böyle laflar var. Duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Sen kahrol emi. Efendim ölümü göresin. Bilmem ne filan. insanların alışmış olduğu sözler var. Şey Allah belanı versin. En basit şeyinden. Efendim çok kullanılan şeklinden efendim Allah kahredesin filan gibi hay Allah kahretsin filan gibi laflar Lanet birisinin kötülüğünü beddua yoluyla istemek Allah'tan. Tabi kötü bir şey bu. Yani lanet edici olmamamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğe başladığı zaman vazifesini yapmaya görevlendirilip başladığı zaman biliyorsunuz çevresindeki insanlar ona çok karşı çıktılar. Müslüman olanlara çok zulümler yaptılar. Çok eczalar, cefalar yaptılar. Mesela ateş yaktılar. Ateşin odunu Üzerine Müslümanın Sırtını yatırıp bastırdılar Ateş yerde duruyor Onun üstüne Müslümanı yatırdılar Efendim Sığır derisini ıslattılar, Kalın kösele sığır derisini Efendim Müslümanı sardılar güneşle bıraktılar Kurudukça Nasıl sıktığını düşünün o derinin Efendim nasıl Eza cefa verdiğini düşünün dininden dön, aksi takdirde seni öldürürüz dediler, işkence yaptılar, çeşit çeşit şekillerde zulümler yapınca, sahabe-i kiramdan bazıları, Rıdvanullah Aleyhüm, ecmain, Resulullah'a müracaat ettiler. Dediler ki, ya Resulallah, bunlara beddua et, lanet et bunlara da, Allah bunları kahretsin, biz de bunlardan kurtulalım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ben, lanetçi bir peygamber olarak gönderilmedi. Kötülüğünü istemem. Kendisine bile Taif seferinde Taife gidip de İslam'ı anlatmak istediği zaman taşlarla hücum edip yaraladıkları zaman bağı evine iltica edip de mütecavizlerden şöyle sığındığı zaman Cebrail aleyhisselam gelip ya Resulallah, beni sana Allah gönderdi, emredersen şu şehrin altını üstüne getireceğim, şehri helak edeceğim, emret. dediği zaman, hayır, yapma. Çünkü onlar henüz işin mahiyetini bilmiyorlar da, cahilliklerinden yapıyorlar. Onlar mazurdur diye, Peygamber Efendimiz lanet etmedi kendisinin yüzünü kanatanlara. Taşla hücum edenlere, şehirden çıkartıp arkasından böyle e, takip edenlere dahi lanet etmedi. Lanet iyi bir şey değil. Lanetin iyi bir şey olmadığını burada da göreceğiz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, innell abde iza lanet şeyel. Kul bir şeye lanet ettiği zaman, ha lanet bazen bir insan oluyor, bazen de başka bir şey oluyor. Atına lanet ediyor adam. Atı töközlüyor, atına lanet ediyor. Kedi efendim bir bir şey yapıyor, hırsızlık yapıyor, huysuzluk yapıyor, tırmalıyor filan. Kediye lanet ediyor, eve lanet ediyor. Efendim bilmem. Pabucuna lanet ediyor. Hay Allah kahretsin, koptu ipi bilmem ne filan. Yani herhangi bir şeye lanet ettiği zaman bir kul. Saadetil laneti ile sema bu lanet gökyüzüne çıkar ağzından çıkan bu lanet gökyüzüne yükselir fetûlâku sema semâdûnehâ semanın kapıları kapanır gelmesin diye lanet geçmesin diye gelmesin diye semanın kapıları kapanır biliyorsunuz birkaç defa söylediğim için biliyorsunuzdur vaazlarıma devam ettiyseniz Semanın kapıları olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Semanın kapıları var. Gökyüzü böyle bomboş, masmavi bizim e, gördüğümüz gibi değil. Semanın kapıları var. Bu kapılar kontrol yerleri. Buralarda melekler var. E la tufatteh lehum ibabü's sema. Semanın kapıları şu kötü insanlara açılmaz diye ayet kelimelerde geçiyor. Efendim ve fetheti sema ufkhanet ebaba gökler açılır orada efendim kapılar vardır diye geçiyor. Kesin semanın kapıları var. Miraç hadisi şerifinden biliyoruz. Miraç gecesi anlatmışımdır. Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz miraca çıkarken birinci semanın kapısına geldiği zaman melek diyor ki dur. Ben ente. Kimsin sen? diye soruyor. Cebrail'e soruyor. Ben hayret ediyorum yani. Cebrail'e soruyor. Ene Cibril. Ben Cebrail'im diyor Cebrail. Demek ki sor, sorduğuna göre bilmiyor demek. Onun Cebrail olduğunun e, tanışmamış yani. Ene Cibril. Ben Cebrail'im. Ve memme ake yanındaki insanoğlu kim? Ademoğlu. Muhammed. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesilâh. O da Muhammed'dir. Ha, ona müsaade oldu mu? Kapıdan bu tarafa geçme. merak bu sefer soruyor. Benim haberim yok. Ya Cebrail, sen madem Cebrail'sin, bu Muhammed'in bu kapıdan bu tarafa geçmesine Allah izin verdi mi? Müsaade var mı? Evet var. O zaman buyurun diyor. Yani, öyle bir kontrol, teftiş yeri ki, Cebrail'i bile durduruyor. Cebrail en büyük melek. Dur diyor. Kimsin diyor. Hüviyet soruyor. Ondan sonra geç diyor. Peygamber Efendimiz'i soruyor. Eğer izin olunmuşsa geçsin diyor. Demek ki izin olmasa geçemeyecek. Öyle geçiş kolay değil. Bu semanın kapıları nerededir? Yakın mıdır? Ay'a mı yakındır? Venüs'e mi yakındır? derseniz çok uzaklardadır. Çünkü Tebarike suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: Velakat zeyyen ne? Sema Dünya bir mesabiyha. En yakın semayı biz yıldızlarla donattık. O öğreniyoruz ki bütün yıldızlar birinci semayı teşkil ediyor. E bu bütün yıldızların birinci semayı teşkil ederse bunun arkasında yedi kat semavat olduğuna göre. Daha altı tanesi var, altı tabakası var. Ondan sonra kürsü var, ondan sonra arşiağa var, arş azam var. Yani bu bu yıldızların gök bilginleri bildiriyorlar ki ışınları oradan fırt diye çıkmış, ışık fotonları mı deniyor? Ne deniliyorsa fizikçiler bilir. Oradan saniyede 300 bin mi? hızla geliyor, böyle saniyede o kadar hızlı geliyor 5 milyon senede ışığı buraya geliyormuş mesela falanca yıldızın. Ölçüyorlar, bakıyorlar o kadar uzaktan. Bir saniyede bu kadar hızlı giden ışık bir dakikada efendim 60 saniye bir dakika, efendim bir saatte, 24 saatte 365 günde Efendim bin yılda efendim bir yılda bin yılda beş milyon senede oradan buraya geliyormuş. O zaman insan kainatın derinliği hakkında, boyutları hakkında, muazzamlığı hakkında ürperiyor insan. Yani ne kadar muhteşem, ne kadar derin, ne kadar muazzam, bir, ne kadar azametli bir feza bir efendim, e, alem içindeyiz. O zaman anlıyor, insan kainatın boyutları hakkında bir fikir sahibi oluyor. Birinci sema böyle yıldızla, ondan sonra da daha neler var demek ki? E onları niye görmüyoruz? E işte şu sözümden anlasana, beş milyon yıl önce oradan çıkan ışık son süretle gelmiş de, buraya beş milyon sene sonra gelmiş. E biraz daha uzaktaki daha gelmedi, ondan görmüyorsun. Işını gelmeyen bir şeyi göremezsin. Bir şey daha var. Beş milyon yıl önce oradan ışık gelmiş, beş milyon yıl geçmiş, dünyaya ulaşmış sen orada bir yıldız parıltısı görüyorsun. Şimdi orada o yıldız var mı? Belki yok. Neden? Senin gördüğün beş milyon yıl önceki durum. Belki orada onun yerinde şimdi yerler esiyor. Belki bir şey yok. Onun için Kainatın dibini ondan göremiyoruz. Nasıl görür insan? Allah basiretinden perdeleri kaldırırsa görür. Evliyaullahına Enbiyaullah'a Mürseli'ne göstermişse görüyor. göstermese görme imkanı yok. Çünkü ışın gelmiyor. de bir gerçeği göstermiyor sana. Çünkü eski masal 5 milyon yıl önceki durumu gösteriyor sana ondan sonra ne kadar milyon sene geçmiş, kim bilir orada ne oldu? Görsek o manzarayı, şu andaki manzarayı, belki dehşetten parçalanacağız. Belki orada çok korkunç bir şeyler var. Ama görmüyoruz yani. Görmek de para etmiyor muhterem kardeşler. Onu anlıyoruz. Yani gördüğümüz de, istersen gör. Orada bir parıltı görüyorsun. Teleskopla bak, o da bir şey ifade etmiyor. Kainat bu kadar büyük. Efendim, Sema'nın kapıları var dedik. Birinci sema'nın kapısı böyle, ondan sonraki, ondan sonraki, ondan sonraki. Bu kapılar kapanıveriyor. Neden? Lanet öteye gitmesin diye. Sevmiyorlar yani, onlar da laneti sevmiyorlar. Kapandı kapılar. Yani sen bir eve doğru gitmek istiyordun, kapı açıktı, tak kapıları kapattı. Hadi yüzüme kapılar kapandı. Der insan, lanet gitmek istiyor semaya, sema'nın kapıları kapanıyor. Sümme tehbetü ilerlerdi yere yönelir lanet yerde yedi kat yer yere ytür yönelir fetulkı evabuhadü yerin kapılarda kapanır göğe de gidemiyor yere de gidemiyor lanet engelleniyor Allah göndertmiyor göğe de göndertmiyor aşağı da göndertmiyor sünmete hızu yeminmiş imalt sağa gider sola gider sağı tutturur solu tutturur lanet gidecek bir yere kıpırdıyor yani ama gidemiyor sonra feizalem tecid Mesakan bir müsaade bulamayınca racaat ilellezi lu ile kendisine lanet edilmiş olan şahsa gider veya şey'e, eşyaya gider. Kime lanet etmişti? Dağa lanet etmişti. Kime lanet etmişti? Efendim, şu şahsa lanet etmişti. Ona gider. Oraya gidemedi, buraya gidemedi. Havaya gidemedi, aşağı gidemedi. O şahsa gider. Feinkâne lizelike ehlem eğer o lanete, o adam, o eşya müstahaksa ona gider orada tesirini yapar lanet şey gibi yani düğmesine basılmış bomba gibi yani gider orada yapacağını yapar lanet mahveder o lanet edilen kimseyi ve illa o adam o lanete müstehat değilse masumsa iyiyse ve illa racaat ilaka iliha o zaman vızızız geri döner kendisine söyleyen Laneti yapan, lanetin kimin ağzından çıkmışsa söyleyicisi olan şahsa gider, onda patlar. Yani onu mahveder. O bakımdan lanet etmemek lazım. Çünkü sen kızarsın, lanet edersin de, karşındaki lanet edilecek kimse değildir. Döner, kendi kurşununa kendini vurmuş olursun. Kendi bombanla kendini parçalamış olursun gibi yani. E, diyor. Bundan bu hadis-i şeriften neyi anlıyoruz? Bir şey daha izah edecektim şurada. Efendim e, mesaj kelimesi. E, yani eğer müsaade bulursa, bulamazsa sağa sola gitmek ister. Müsaade bulamazsa efendim lanet edilene gider. O da ehil değilse söyleyene gelir diyor ya. Mesaj müsaade demek. Efendim e, yasal Yasak var, yasağı bu da mesak. Yani birisi onun ötekisinin zıttı olmuş oluyor. Evet. Buradan anlıyoruz ki dilimizi iyi kullanacağız, ağzımızı hayra açacağız. Öyle derler ya. Yani birisi kötü konuşurken aman ağzından yel alsın, ağzını hayra aç, efendim kötü söz söyleme diyeceğiz. Şu dilimizi tatlı, güzel sözlerle, iyi temennilerle, hayır dualarla Öyle kullanacağız. Lanetle ve duayla, efendim küfürle vesaireyle dilimizi efendim e, günaha sok sokup kendimizi de belaya atm atmamamız lazım, efendim lanet olmamamız lazım. Peygamber Efendimiz lanet etmemiş. Kendisine haksızlık edene bile dua etmiş. Yarabbi bunlar bilmiyorlar. Bunları affet. Bunlar düzelir. Bunların çocuklarından hayırlı insanlar gelir ileride diye çocuklarını düşünüp babalarını affetmiş. Hakikaten de o Peygamber Efendimiz'i taşlayanların çocukları sahabe oldular. Peygamber Efendimiz'e geldiler sonradan iman iman getirdiler. Onun için sabrederiz, tahammül ederiz, Güzel söz söyleriz, güzel dua ederiz ve dua etmeyiz, kötü söz söylememeliyiz, söylemeyiz, söylemeyelim. Ee, ki tehlikesi de var. Yani bize de gelebilir, sonunda biz de mahveder. Anlıyoruz ki lanet çok kötü bir şey, bomba gibi bir şey. Lanet çok kötü bir şey. Demek ki Allah söze değer veriyor. Ağızdan çıkan söze Allah değer veriyor. Bir söz insanı cennete götürür, Hangi söz? La ilahe illallah. İmanı ifade eder, cennete gider. Bir sözde insanın başında bomba patlattırır. Dünyasını, ahiretini mahveder. Bir sözde insanı cehenneme uçurabilir. Bu neyi gösteriyor? Diliğimizi tutalım. Biliyorsunuz, birkaç defa söylediğim için bildiğinizi tahmin ediyorum. Sükut ibadettir. Sus be mübarek. Sus da ibadet sevabı kazan hiç olmazsa. Yani hiçbir şey yapamasan sus, susmak ibadet olduğundan sevap kazan. Konuşup da günaha gireceğine, sus da sevap kazan. İba Şükür ibadet. Konuşursan hiç olmazsa, hayır konuş. Gulil hayır ve illa fesgüt. Ya hayır söyle, ya da sus. Yani insan, sözü söyleyeceği zaman, sözün bir sorumluluğu olduğunu bilecek, Ağzında evirip çevirecek, kafasında döndürecek, düşünecek. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Gerekmiyorsa söylemeyecek. Çünkü söyleyinceye kadar söz senin esirin. Ağzında hapis. Esir. Söylediğin zaman sen sözün esirisin. Söylendi bir kere. Artık başına ne gelecekse o sözden bakalım geleceksin. Sen misin söyleyen? Artık sen sözünün eseri oldun. Vaat ettiysen vaadini yerine getirmek lazım filan tabi. Evet. Dil terbiyesi. Dilimizi, lisanımızı, efendim ne yapacağız? Hayra kullanma alışkanlığını elde edeceğiz. Hocam, benim tepemin tası attığı zaman, fırttırdığım zaman ağzımı açıyorum, gözümü yumuyorum, ne söylediğimi bilmiyorum. Olmaz. Kontrolsüz araba bir duvara çarpar, bir başka araca çarpar, bir yayayı ezer, bir dükkanın tezgahını kırar, içine girer, efendim yangın olur bilmem ne. Kontrolsüz iş olmaz. Her şey kontrolünde olacak. İslam, hele hele bizim tasavvuf yolumuz, tarikat yolumuz, insanın kendi kendisini kontrol etmesini öğretiyor, tavsiye ediyor ve öğretiyor. Biz kendi kendimizi kontrol etmeyi en çok nerede öğreniyoruz? Ramazan'da. Nasıl öğreniyoruz? Çok sevdiğimiz yemeği, çok arzu ettiğimiz içmeyi terk ediyoruz. Evliysek, evliliği terk ediyoruz, Efendim aç bile olsak yemeği terk ediyoruz. Bu ne? Bir idman, bir alışkanlık. Böyle böyle bir ay alışıyoruz, ondan sonra da on bir ay, ona göre yapmamamız gereken işi yapmayarak kendimizi tutmayı öğreneceğiz. Buna irade terbiyesi diyorlar. Bu, bu zamanın insanları efendim insanın iradesini güçlendirmesi, terbiye etmesi diyorlar. Ee, bizim derviş olarak buna çok dikkat etmemiz lazım. Yunus ne diyor? Ele geleni yersin. Dile geleni dersin. Böyle dervişlik mi olur? Sen derviş olamazsın. Ele geleni yemek. Yani eline bir şey geçti ama dur bakalım. Senin mi değil mi? Efendim buldun otobüste yanında bırakmış birisi elinde şu anda ama olur mu? Ele gelenin helal olup olmadığına bakmak lazım. Helalden kazanmak lazım. Senin olmayan şeyi almamalısın. Helal olmayan şeyi yememelisin. Ele geleni yersen Ağzına geleni de söylersen, dile geleni kontrol etmeden, teftiş etmeden, tuta, tutmadan, düşünmeden konuşursam, böyle dervişlik de olmaz, böyle Müslümanlık da olmaz. Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel gel gel gel, burası çok güzel, gel gel yap şunu. Nefis de diyor ki git git git, tamam tamam ben de benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, Şeytan seni çekiyor. Dünya da efendim böyle e, aldatıcı güzellikleri var, deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var boğaziçi var, çamlıca var, zevk var, sefa var, vesaire var. E, Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak. İyi işleri de canı istemeyebilir. Bugün canım hiç ters çalışmak istemiyor, bilmem ne. Bugün canım futbol oynamak istiyor. Bak, canın istemese de derse çalış, canın istese de futbola gitme. Bütün iş, insanın iradesine hakim olması üzerine dönüyor. Dünya imtihanında Müslümanın Allah'ın rızası kazanması neye dayanıyor? Temel kendisini tutmaya dayanıyor. Ama dilinizi tutun, iradenize hakim olun, Sözünüzün nereden gelip nereye gittiğine dikkat edin, sözü düşünmeden söylemeyin, efendim hayır söyleyin, şerri şükür edin, tutun ağzınızdan çıkartmayın. Çok önemli bir husustur bu. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. İnnel abde le ytekella mu bil kelimeti ma yetebeyyenu fiha Yezildi bir ha finlari ev adam ma benelme şirki vel magrib ha bu konu da bu ikinci hadis de bugün okuduğumuz birinci konuya zaten destekmiş benziyormuş ne buyuruyor peygamber efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu ahten İmam Buhari'nin Müslim'in Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiğine göre innel abde leytekellemu bil kelime kul bir söz söyler, konuşur. مَا يَتَبَيَّنُوا فِيهَا Bu söylediği söz konusunda efendim pek dikkat etmez. Bunun sonu nereye varacak, bu ne maneye geliyor filan diye zihin yormaz bir laf söyler. Düşünmeden, incelemeden, irdelemeden, sonucunu hesaplamadan bir söz söyler, ne olur? Yezilü biha finnar. Zelle yezilü ayak kayması demek. Ayağa kayar. Nereye kayar bu ayak? Kaldırımlarda mı kayıyor? Cehenneme ayak kayar. Kim cehenneme ayak kayar? Ebade ma beyne'l-mashriq ve'l-magrib. Doğu ile batısı gibi, batı arasının uzaklığı gibi efendim o kadar derin bir yere düşer. Söylediği bir sözden. Sonucunu hesaplamadığı, mahiyetini iyi düşünmediği bir laftan dolayı ağzından çıkan bir laftan dolayı ayakları kaya cehenneme mağrip ile maşrık arası mesafesinden daha derin cehennemin içine yuvarlanır, düşer, gider. Bu da sözün önemini gösteren efendim bir hadis-i şerif. Biliyorsunuz Yunus Emre'nin sözle ilgili Şiirleri var. Bir tanesi keleci bilen kişinin işini sağ eder bir söz. Keleci konuşmak demek. Konuşmasını bilen insanın işini sağ eder konuşması. Diye başlıyor. Efendim söz ola kese savaşı. Söz ola bitüre başı. Söz ola ağlı aşı Yağ ile bal ede bir söz diyor. Bal ile yağ ede bir söz diye söylüyor. İkinci Mısır'a şey başka türlü de söylenir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diye de söylenir. E hakikaten hoşuma gidiyor bu şiir. İnsan bir laf söyler, savaş kesilir, sulh olur. iki insan barışır, dargınlık gider, kan davası kalkar ortadan. Güzel. Bazen de İnsanın kafası kendisi gider. Bir laf söyler. Mahvolur işte bak. Attığı bomba kendisine çarpsa ne olur dönüp. Mahvoluyor onun gibi. Onun için derviş olarak, Müslüman olarak, Allah'ın rız rızasına arayan kimseler olarak, bundan sonra sözümüze sahip olalım. Hakim olalım. Dilimize efendim iyice dikkat edelim. Söylenecek sözü söyleyelim. Söylenmeyecek sözü tutalım. Kendimizi Tutalım. Üçüncü hadisi şerif: Innal Abdel ya Ameluzdem ve fe iza zekerahu ahzenahu fe iza nazar Allahu ileyi kad ahzenahu gafara lehu ma sanaa kablen ye hurre fi kafaretihi. Bu da müjdeli bir hadisi şerif. Bilasallatin ölesiye diye bitiyor. قَبْلَا en يَأْخُزَ ف۪ي كَفَّارَتِهِ بِلَا صَلَاتٍ وَلَا diye bitiyor. Ebu Nuaym tarihinde efendim i̇bn Asakir Ebu Hüreyla radıyallahu anh'den rivayet edemiş. Kul bir günah işler. İnnel الْعَبْدَ لَيْا عَمَلُوا Bir günah, günahı işler kul. Öyle ya. Zayıf mahluk kul. Ademoğlu zayıf. Kandı şeytana, nefsine uydu. Dünyanın bir aldatıcı keyfine, zevkine aldandı. Bir günah işledi. Kul bir günah işler. Kul günahı işler. Fe izâ ah ahzenehu. Bu günahı hatırladıkça günah onu üzer. Hay Allah! Niye yaptım ya ben o günahı? Hay Allah, niye yaptım ya, yapmasaydım, tuh, vah, filan, üzülüyor. Yaptığı günaha mahzun oluyor. Günahı hatırladıkça onu üzüyor. Feyza nazarallahu ileyhi, kad ahsenahu, Allah günahının onu üzdüğünü, kişinin yaptığı günaha pişman olup üzüldüğünü görünce, gafare lehu masana, işlediği günahı affeyler, قَوْلَ اَنْ يَأْخُزَ فِي كَفَارَتِهِ Bu günahı affettirecek, kefaret olacak bir şeye girişmeden önce, Allah onu affeder, bila salatin ve lâ namaz kılmadan, oruç tutmadan, kefaret olacak bir ibadet, bir hayır yapmadan, pişmanlığından dolayı affeder. Şimdi burada bir şeyi anlıyoruz. İnsan günahını affettirmek için ne yapacakmış? kefaret olsun diye namaz kılacakmış, oruç tutacakmış. Bunlar günahlara kefaret olur. İnsan namaz kıldı mı günahına kefaret olur. Oruç tuttu mu günahına kefaret olur. Hadis-i şerifler var. Abdest aldı mı suları sularıyla beraber damlayan sularla beraber günahları yıkanır. Namaz kıldı mı bir önceki namazla aradaki günahları olur. Oruç tuttu mu olur. Bunlar kefaret oluyor. İbadetler günahların silicisi, temizleyicisi, yok edicisi, efendim, günahı affettiricisi oluyor. Daha böyle bir affettirecek güzel bir iş yapmadan Allah pişmanlığından dolayı kulu affeder diye müjde var burada. Ama e, başka bir şeyi söyleyelim. E, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini söyleyelim. Bu e, bir günah işlediğin zaman, fe etbi seyye eten hasenete buyuruyor <gülüyor> Peygamber Efendimiz. İşledin günah işledin, pişman oldun mu? Hemen arkasından bir hasene yap. Yani iyi bir iş yap, sevaplı bir iş yap. O onu siler. Yani iyilikler innel hasenati yülhib nesseyaat. İyilikler seyyeeleri günahları affettirir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in cümlesi. Demek ki, biz aciz, naçiz, biçare, günahkar, mücrim kullar ne yapacakmışız? Hemen bir iyilik yapacakmışız ki günah silinsin. Hata ettik, bir günah işledik. Mesela, sabah namazına kalkamadı, neden kalkamadı? Gece film seyretti, televizyon vaktini telef etti. Telefisyon zaten ben, televizyon demiyorum, telefisyon, telef makinesi. Vakti mahvediyor, yok ediyor. Televizyonu seyretti. Maç iki, iki buçukta bitti. Efendim bilmem e, Fenerbahçe ile filanca çarpıştı da. Efendim doksan dakikada o gol attı da bilmem ne oldu da oo, oturuyor hop kalkıyor hop iniyor millet efendim vesaire. E, gitti saatler. Veyahut filanca film. Hafiyesi efendim şöyle sıkıştı da üstüne dokuz kişi hücum etti de. Cüneyt Arkın efendim şöyle yumruk vurdu da bir böyle devirdi. Efendim, aman ne meraklı. Kalk yat evladım. ''Aman anneciğim, dur şunu bitireyim, yapma babacığım, müsaade et, bilmem ne filan.'' Aslında gece arasından sonra da filmler kuduruyor. Gece arasından sonraki filmler zaten seyredilmemesi lazım. Gündüz filmlerinde biraz e, çocuk terbiyecileri filan müdahale ediyor galiba. Pazar günü, gündüz vesaire filan oldu mu? Çocuklara terbiyevi fikirler veren filmler oluyor da, gece oldu mu iş zıvanasından çıkıyor. Çığırından çıkıyor zaten. Tabi öyle bir günahlı bir filmi seyretti mi ne oluyor? Günaha giriyor. Allah da sabah namazına çağırmıyor Gelme benim evime. İstemiyorum seni. Hadi sabah namazına. Gelemiyor işte. Uyanamadı. Tüh! Bir kalkıyor bakıyor ki saat dokuz buçuk olmuş, on olmuş. Gece uykusuzluğunu gündüz uyuyarak efendim ezanı da duymuyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Çok affedersiniz. Yani iğrenim diye söylüyorum. Birisi kalkamamış da sabah namazına duymamış ezanı, şeytan onun kulağına işemiş buyuruyor. Şiş yapmış şeytan. Ondan duymuyor. E bir günah. E şimdi ne olacak? Çok pişman. O filmi seyrettiğine pişman, sabah namazına kalkamadığına pişman, kat kat pişman. Eh o gün oruç tutsun. Veya ateş alsın, üç Kur'an okusun, dört namaz kılsın vesaire, bak bunlar kefaret işte. Yani yapılan bir iyilik, bir kötülüğü isteyerek, istemeyerek yapılmış kötülüğü affettiriyor muhterem kardeşlerim. İnsanoğlu hatasız olsa iyi ama hatalı oluyor, hatasız olamıyor, ara sıra şaşırıyor, şaşırmamaya çalışmalıyız. Benim bu sözlerim, bu hadis-i şerifler günaha cesaret kazandırmamalı size. Çünkü Allah'ın neyi affedeceği, neyi affetmeyeceği belli olmaz. İnsan ne zaman yaşayacağı, ne zaman öleceği belli olmaz. Günah üstüne ölü verir. Allah saklasın. Bazen çok fena durumlara düşer. Çok çok kötü ölümlerle ölenler var. Onun için daima günahtan kaçınmaya dikkat etmek lazım. İsteyerek istemeyerek bir hatası olmuşsa da onun yerine hemen abdest alıp namaz kılıp Kur'an okuyup tesbih çekip efendim, mümkünse oruç tutup vesaire yapıp efendim, affettirmeye çalışması lazım. Bir tanıdığımız var, böyle bir şey oldu mu, ey nefsim bunu bana sen yaptırdın, bugün sen işlettirdin, ben de bugün oruç tutacağım, seni yemeden içmeden keseceğim, Allah hızlar için oruç tutuyorum ama sen de yemiyorsun, içmiyorsun ya, sana da gıdanı vermeyeceğim bugün. Sen böyle keyiften dolayı bana yaptırdığın bu şeyin cezasını çek bakalım diye oruç tutardı. Tanıdığım bir kimse, evet. Bu da bir çaredir. Nefsini terbiye ediyor yani. Elna kurbacı olmuş. Sen bana öyle yaptın, ben de sana şırak şırak efendim bunun cezasını çektiririm diyor. Bundan sonraki hadis-i şerif. İnne labbe izakane yusalli ütiye bizünü bihi külle hafuvd'at alâ ra'sihî ve artikânî. Fe kullame raka ve secde anhu. Bu hadis şerif de Abdullah ibn Ömer ve Abdullah i̇bn Amr İbn-i Ağaz radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmişler. İkisi de rivayet etmiş. Çeşitli kaynaklarda var. Ehenim e, Tabarani'de var, Hulvani'de var, Beyhakkı'de var, i̇bn Asakir'de var. Şimdi ne buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde? Kul Namaz kılmağa kalktığı zaman innel abde kame yusalli. Namaz kılmağa kalktığı zaman gidecek namaz kalacak. biz dönüyor bir Bütün günahları getirilir. kulun yanına getirilir günahları. Ve <gülüyor> sihi Kafasına sırtına yüklenir günahlar. Kafasına sırtına günahlar yüklenir küllemâ reka'â ve secede rükûye vardıkça, secdeye vardıkça oraya konulmuş günahlar dökülür. tesâkatat anhu düşer dökülür diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar güzel bir müjde yani. Bu neyi gösteriyor? Namazın kefaret olduğunu gösteriyor. Bak denk düştü aşağıya doğru. Geldiyen hadis-i şerif denk oldu. Demek ki biz böyle rükû ettikçe, secde ettikçe günahlar kaldır, küldür, kaldır küldür. Kitap koysan ne olacak oraya? Alır bir şeyler koysan ne olacak? Eğildikçe kalktıkça senin Allah'a kaldır güldür gitti. Rabbena meleke elhamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. E günahları kalmıyor işte. Onu güzel anlatmış. Gözümüzün önünde ne kadar güzel canlanıyor. Onun için namaz, namaz çok güzel bir ibadet muhterem kardeşlerim. Namazı evlatlarımıza sevdirelim. Namazı kendimiz severim. Namaz müminin miracıdır. Namaz çok şahane bir ibadettir. Namaz, meleklerin ibadet şekillerinin toplamıdır. Şimdi ben geçen gün televizyonda Japon filmi gördüm. Haber ararken filan patladı, çıktı karşıma dikkat ettim. Bir sihirbaz bir şeyler yapıyor da onlar da hemen böyle secdeye yatıyorlar kalkıyorlar filan. Ha dedim bak onların da ibadetlerinde demek secde var. Demek ki insanlar Hazreti Adem ilk peygamber olduğundan bazı güzel şeyleri aslında öğrenmişler. Secdeyi falan öğrenmişler ama bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar tabii. Bizimki güzel. Alelacele apar topar yapıyorlar. Bir de Avustralya'ya giderken uçakta 20 saat yolculuk oluyor. 18 saat, 20 saat, 22 saat, 26 saat uçağına göre yolculuk devam ediyor. Tabi abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun. Şimdi biz namaz kılarken şecadeyi yayıyoruz. Boşlukta allah Ekber ibadetimizi yapıyoruz. Bir seferinde bir Yahudi ailesi rastladı bizim civarımıza. Yahudi nereden bildin? Kafasında küçücük bir takya oluyor. Şu kadarcık. Onu tokayla tutturuyorlar saçlarına. Yahudi işte belli oluyor oradan. Biz namaz kıldığımız için mi? Kıskandı adam. Yoksa o da kendi dinine göre ibadeti yapmayı seven bir insan mı? Bilmiyorum, böyle asabi ve şey bir insan. Güçlü kuvvetli, böyle etli butlu bir insandı. Biz namaz kıldık, yoksa bizim namaz kıldığımız yerde yani bizim namazımızın tesiri kaçsın falan diye mi bir şey düşündü? O da aklıma geldi yani şeyde. Hani korkarlar onlar Müslüman'dan, Müslüman'ın ibadetinden falan belki. Orada gitti, ibadet etti. Ben de ona baktım nasıl ibadet ettiğini, ben görmemiştim, Yahudilerin havrasına gitmedim. Efendim ibadetlerini görmedim. Şöyle e, koltuğu tutuyor şeyin boşlukta, langur lungur langır lungur langır lungur sallanıyor. Böyle böyle, devamlı yani. Hayret ettim. Öyle mi bilmiyorum hep ibadetler öyle midir? ...çok sallandı böyle böyle böyle böyle böyle böyle... ...geldi gitti geldi gitti geldi gitti... geldi gitti. ...dedim Ya Rabbi çok şükür... ...Elhamdülillah ala nimetil İslam... ...İslam nimeti çok büyük nimet... ...ibadetlerimiz... ...hepsi çok güzel... ...namazımız güzel, orucumuz güzel... ...haccımız güzel, zekatımız güzel... ...zikrimiz güzel... ...bütün ibadetlerimiz çok güzel... ...hepsi de çok ölçülü, dengeli... ...hoş... ...efendim mantıklı, ilmi... ...güzel ibadetler... Bu da hep denk geliyor Allah'tan hadis-i şerifler birbirine. Öbür sayfaya geçtik ama bu da konuyla ilgili. İnnel abd el-müslime iza tevadda fe etme vudu'ahu, sümme dehale fi salatihi fe etme salatuhu, min salatihi ke men yahrucu min batni ummihi min ez İbn Asakir Osman radıyallahu anh'ten rivayeten zikretmiş bu hadis-i şerifi. Konunun bütünlüğü sağlansın diye bu hadis-i şerifi de okuyup dersi bitireceğim bu hadis-i şerifle. 104. sayfanın birinci hadis-i şerifi bu. Müslüman kul innel abdel müslime Müslüm olan, Müslüman olan kul izate vada abdest aldığı zaman fe etemme vudu'ahû abdest almasını tamam yaptığı zaman, güzel yaptığı zaman. Bakın, tamam yapmak önemli. ثُمَّ دَخَلَةِي صَلَاتِهِ Sonra namaza Allah-u diye başladığı, girdiği zaman, namaz kılmaya, giriştiği zaman فَاَتَمَّ سَلَاتَهُ namazını da tamam kıldığı zaman خَرَجَ مِنْ namazı bitirdiği zaman, namazdan çıkarken, nasıl çıkar? Cema yahrucu min Annesinin karnından doğduğu zaman, çıktığı zamanki gibi çıkar namazdan. Minec junup, günahlardan öyle sıyrılıp çıkar. Sıyrılıp çıkar. Ama şartı hatırlatayım. Abdest alacak, abdesti güzel alacak, tamam alacak. Namaz kılacak, namazı tamam kılacak. Tamam kılmak Şimdi bu hususta biraz bilgi vereyim çünkü şarttı o. Abdest alacak ama tamam abdest alacak. Namaz kılacak ama tamam yapacak bu işi. Şimdi abdest alanlara bakın. Tavsiye ederim çocuğunuzun nasıl abdest aldığına bakın. Tavsiye ederim hanımınızın nasıl abdest aldığına bakın. Hanımlar size sesleniyorum kocalarınızın nasıl abdest aldığına bakın. Herkes birbirini kontrol etsin şappada da şupda da şapda fıttırı fıttırı fıttırı fıttırı. Gel bakayım buraya. Bak bakalım şok şu olmuyor şurası. Islanmadı. Ya burası ıslanmadı. Nereye kadar ıslanacaktı? Şöyle, burası güzelce ıslanacaktı. Suyu alacaksın alttan şöyle, şöyle efendim. Güzelce her tarafı ıslatacaksın. Islanmadı. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Ya burası ıslanmadı. Yüzünü şapmada, şupmada, şupmada, e gözüne gelmedi, şurası kuru kaldı, burası şey kaldı, aşağısı, tamam yapmıyor. Peygamber Efendimiz, gözünüze de suyu içirin, diyor. Şöyle, göz pınarlarına falan, böyle yani, suyun her tarafa gitmesine özenecek, insan pes alırken. E, şey, ayaklarını tam yıkamıyor, yüzünü tam yıkamıyor, efendim konunu tam yıkamıyor. Acele. El acele tümine şeytan. Şeytan acele ettiriyor. Güzel yapsana. Abdest almak ibadet, namaz kılmak ibadet. Niye aceleye getiriyorsun? Vallahi bilmem. Sanki şey birisi kovalıyormuş gibi, sanki trene yetişecekmiş gibi, sanki vakit bir dakika geçerse tren kaçacakmış gibi bir acele bir acele. Dur ya. Ne acele ediyorsun? Ne var? Ne yapacaksın? Kameran inanın bir kitabı var okudum. Biz diyor Türkler diyor 120 ile 130 ile 150 ile gazla basar gideriz. Alelacele yollarda tozu dumanı katarız. Gittiğimiz yerde kahveye otururuz dalga geçeriz diyor. Yani böyle bir şey söylüyor yani. yani. Bu acele acil bir işin olduğundan değilmiş demek ki gittiğin yerde de kahveye oturup zaman öldüreceksin. O acelen neydi? Yavaş gitseydin ya. İçindeki trafik canavarını niye durdurmadın? Acele şeytandan. Abdest alırken de, Abdesti güzel almıyor. Daha önce söyledim. Abdestin güzel alınmama sebeplerinden birisi de... ...yüz numaraya gidiyor. Ayak üstü. Şar şar şar şar şur şur şur. Çarptığı yerden idrar her tarafa el bombası gibi dağılıyor. E, paçaları ıslandı. Anası duymasın. Efendim her tarafına çişler yayıldı. Olmaz. Olmadı. Sonra da hop kapatıyor. Ya Allah gidiyor gel buraya aç bakayım şu önünü. Bak donun ıslak. Neden? İdrarın sonunu beklemedin. Borularda kalanlar sen yürürken çıktı bak iç donunun şöyle şu kadar gördün mü ıslandı. İdrar. İdrara dikkat etmiyorlar. Taharete dikkat etmiyorlar. Abdest bozmaya dikkat etmiyorlar. abdesti alırken yıkamaya dikkat etmiyorlar. Halbuki ibadet şadırvandan başlıyor. Birçok kimse bundan gafil. İbadeti caminin işine girdiği zaman başlıyor sanıyor. İbadet şadırvanda başlar muhterem kardeşlerim. Abdest almak ibadettir. İbadet orada başlar. Birçok kimse onun ibadet olduğunu bilmediği için aceleye getiriyor, azasını yıkamıyor. Duasını yapmıyor. Duaları var. Ne kadar güzel dualar var. Ne kadar güzel dualar var. Ağzını alırken, Ya Rabbi bana cennet taamlarını yedir, kevser şarabından içir, hakkı söylet. Efendim yüzünü yıkarken yüzümü e, günler, e, bazı yüzlerin kara, bazı günlerin ak olduğu o kıyamet gününde, mahşer yerinde benim yüzümü ak eyle Ya Rabbi efendim bilmem burnuna su verirken yarabbim bana cennet kokularını cennette koklamayı nasip eyle e, sağ yıkarken yıkarken yarabbim kitabımı sağımdan ver ayaklarını yıkarken yarabbim benim ayaklarımı sıratta kaydırma cehenneme cırs diye düşmeyeyim e, falan diye duaları var hepsinin duası var e, başına mesederken duası var kulaklarına mesederken ederken ensesine ederken namaz dualarını bir şey abdest dualarını ezberleyecek Efendim onları yapacak, abdesti güzel alacak, usulüyle alacak, tamam. Fe etem ve vudu ahu vudu ehu abdestini güzel aldı, tamam. Usulüne uygun, acele etmeden, tam hakkını vererek aldı. Geldi buraya. Namazın tamamı nedir? Bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki safların eğri büyürü olmaması, muntazam olması bile namazın tamamındandır min tamam-i salah. Selû Saf'larınızı dümdüz yapın. Ve inne tasfiyate sufûfe min tamam Çünkü saf'ların muntazam olması namazın tamamındandır diyor. Yani saf muntazam olmayınca namaz tam olmuyor. Namaz tam olmayınca da günahın aktı tam olmuyor. Onun için biz ne diyoruz? Müezzin efendi orada ikamet getirirken biz ne diyoruz? Ey cemaati Müslümün, Allah sizden razı olsun. Ayaklarınızın ucuna bakın, omuzlarınıza bakın. Hizayette olun. Hizayı sağlayın. Boşlukları doldurun. Efendim Saf muntazam olsun ki o da namazın tamamından diyoruz. Tabi e, namazın tamam olmasının çok şiinen, yapılmayan, tamam olmasını engelleyen şeylerden birisi namazı hızlı kılmaktır. Tornuna bakıyorsun, abdesti aldı. Nasıl aldı? işte, gidip kontrol etmedik. Allah bilir. Abdest aldı. Ne kadar yerini yıkadı, ne kadar yerini yıkamadı. Belli değil. Delikanlı, küçük. Şapur şapur aldı, abdesti geldi. Allah-u Ekber diyor. Aaa! Bakıyorsun ki bir dakikada dört sekatı kılmış, bitmiş. Ne yaptın ya? Okudum dedi. Okudun ama oku bakayım şimdi. Hadi bakalım. Kronometrem var. Oku bakalım. Sübhaneke'yi okur, Fatiha'yı okur, Zambu Sûre'yi eyle, hadi bakalım, bak okumadın. Evet, tesbihlere eğiliyor, süp süp süp süp süp süp, Allah-u Süp süp süp süp süp, ya bu süp değil, Sübhane Rabbiyel Azim veya Sübhane Rabbiyel Âlâ. Ha namaz tamam olmadı. Allah-u Ekber, Şem'e allah Rabbena Efelebi, Allah-u Ekber, Şem'e Rabbena Efelebi. Böyle bir hızlı hareket. Çoğunda vardır, dikkat edin sorumlusu olduğunuz kimsenin de ikaz edin. Sen benim evladımsın, sen benim eşimsin, hayat arkadaşımsın, sen benim dostumsun, arkadaşımsın. Böyle hızlı kılınmaz. Namaz tamam olmuyor. Rüküsü tamam olmuyor, secdesi tamam olmuyor. Kıraati tamam olmuyor. Gel bakalım. Fatiha'yı oku bakalım. Atlıyor. Fatiha tamam değil. Fatiha'yı kırk yıl geçmiş, 400 düzgün öğrenememiş. Yanlış öğrenmiş, yanlışını düzeltmemiş. ...sureleri yanlış öğrenmiş. Kıraat eksik olursa namaz eksik olur. Tadili erkana riayet edilmezse... ...yani rükiya sucüde hakkı tam verilmezse... ...namaz eksik olur. Saflar muntazam olmazsa cemaatte namaz eksik olur. Efendim... E, ...tabii birçok böyle hususlar var. Demek ki... ...ibadet yaptığını düşünecek... ...ibadetine önem verecek... ...özlenecek... Özene bezene. Özene bezene abdest alacak. Dikkatli dikkatli. Özene bezene namazını kılacak. Aceleye getirmeyecek. Ne olacak yani? Burada üç dakikada namaz kılıyorsun. Dışarıda on dakikayı zayi ediyorsun. Şuradaki üç dakikayı altı dakika yap. Dışarıda da oyalanma dört dakika. Dört dakika karın olur. Ama şeytan burada acele ettiriyor. Orada oyalattırıyor. Hatta Orda oyalattırıyor, buraya geç sokuyor. Sünneti kılmasın diye. Duymuş, Peygamber Efendimizin ikindi namazının sünnetlerini bazen kılmadığını, orada sohbet ediyor, İmam farza durduğu zaman gelecek. Yani oradan dört vekatı, efendim tenzilat yapmayı, kırpıştırmayı kâr sayıyor kendisine. Kar değil, zarar. İbadet, namaz, sevabı çok, faydası çok. İşte onlardan kaybediyor muhterem kardeşlerim. Ama güzel yaparsa, abdest alırsa, abdestini tamam ederse, hakkıyla mükemmel yaparsa, namaza girerse, namazını mükemmel kılarsa, eksiksiz, tam kılarsa, günahlarından, annesinden doğduğu gündeki gibi sıyrılmış olarak namazdan çıkar. Tertemiz, günahsız olarak çıkar. Bu da bizim namazımızın, Müslümanların namazının ne kadar önemli bir ibadet olduğunu efendim düşünmemize bir vesile. Bizim İslam dinindeki ibadetlerimiz her birisi şaheserdir. Şahane bir ibadettir namaz. Bunu nasıl anlarsınız? Siz anlamazsınız. Siz folk Müslümanısınız. Folk Müslüman. Folk ne demek? Folktör. Yani adet Olmuş da ondan Müslümansınız siz. Sizin ananız, atanız Müslüman olmasaydı, başka bir şey olsaydı öyle olacaktınız. Kendiniz inceleyerek, beğenerek, severek, şuuruna vararak Müslüman olmadınız ki, ananız, babanız bize biraz öğretti, biraz zorladı, biraz efendim serteldi filan, öyle Müslüman oldunuz, öyle namaz kılıyorsunuz, böyle olmaz. İslam'ı kökünü anlayacaksınız, seveceksiniz, ibadetleri öyle yapacaksınız. Başka dinleri incelediğiniz zaman, başka dinlerde ibadetleri incelediğiniz zaman İslam'ın ne kadar mükemmel olduğunu anlıyorsunuz. Allah'ın üzerine geliyorsun namazda. Allahu ekber diyorsun. Bu esasında bunun da manasını kimse bilmiyor. Allah'ın selamı budur. Allah'a selam budur. Allahu ekber. Ya Rabbi sen en büyüksün demiş oluyorsun. Elfençe divan duruyorsun saygından. Bunda o saygıyı hissetsen namazın kat kat kıymetlenecek. Allah'ın divanına durduğunu bilsen, gönlünü mevlaya dönsen, namazın kat kat bin kat sevaplı olacak. Sıvanekene manasını bilsen, namazın ne kadar sevaplı olacak? Fatihanın manasını bilsen. Bilmiyorum hocam. Peki, 40 yıldır bu fatihayı okuyorsun da bilmemek ayıp değil mi? Öğrenmemek ayıp değil mi? Bilerek, duyarak, şuurlu yaptığı zaman sevabı çok oluyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi ibadetlerin kıymetini bilen aşk ile şevk ile yapanlardan eylesin. Aziz ve mutluluklarım kardeşlerim. Ders almak isteyenler, soru soranlar ve ibadet edip bir şeyler okuyup da onun dağısının yapılması isteyenler var. Önce biz de hat-ı yapalım. E, Fatiha-i Şerife Mahal Besmele.